bitirmiştik şimdi o kaldığımız yerden tekrar ne yapalım devam edelim Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Namaz bir nurdur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Namaz bir nurdur buyruğunda geçen nur Karanlıkla kendisiyle aydınlandığımız şeydir Ta ki böylelikle neyin faydalı neyin zararlı olduğunu ayırt edelim Onun aydınlığı ile de istediğimize yol bulabilelim İşte namaz da böyledir Kul namazı şanı Yüce Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde eda edecek olursa onun kalbi hidayet nuruyla aydınlanır. Ve böylelikle kendisi aracılığıyla hakkı batıldan ayırt edebileceği bir furkana ayırıcı ölçüye sahip olur. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Muhakkak namaz Hayasızlıktan ve münkerden Alıkoyar <gülüyor> El Ankabut suresi 45. ayet-i kerime Namaz Dünyada namaz kılanın Yüzünde bir nurdur Yüce Rabbimiz Allah Celle Şanuhu Secde izinden dolayı Nişanları yüzlerindedir Fetih suresi 29. ayeti kerime de böyle buyurmaktadır. Aynı şekilde namaz, kıyamet gününde de kişi için bir nur olacaktır. Nurları önlerinde ve sağlarında koşar. El Hadid suresi 12. ayeti kerime. Yani sağ taraflarından kendisine verilen kitapları sebebiyle nurları sağlarında koşacaktır. İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Namazı sahibi için Bir nur olarak Nitelendirmektedir Bu buyruk ile Farz ve nafile namaza Büyük bir teşvik vardır O bakımdan Kula emrolunduğu şekilde Onu eda etmek bir vazifedir Ta ki ruhu temizlensin Pisliklerinden arınsın Ve Bu onu iyilerle beraber Darus selama yani esenlik yurdu olan cennete girmeye onu hazır hale getirsin Sadaka bir burhandır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sadaka bir burhandır buyruğundaki burhan Apaçık ayırt dedici kesin delil demektir İnsan nefsi mala meftundur Yüce Rabbül Alemin Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Kadınlara, oğullara, yığın yığın yüklerle altın ve gümüşe, salma atlara, davarlara ve ekinlere karşı duyulan tutkulu sevgi insanlar için süslü gösterilmiştir. Ali İmran Suresi 14. ayeti Kerime Bir başka yerde de Yüce Rabbimiz Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Malı da pek çok seversiniz. Fecir suresi 20. ayeti kerime. Kul kardeşlerine karşı cimri ve eli sıkı davranabilir. Nefsine karşı mücاهده eder. Hevasını kahreder. Malının farz olan zekatını yahut müstehap olan tasadduku Mevlasının emrine uyarak ve Allah Azze ve Celle'nin sadaka verenler için kıyamet gününde hazırlamış olduğu sevabı Allah Celle Şanuhu'dan bekleyerek verecek olursa elbette bu onun imanına istikametine ve mayasının güzelliğine açık ve kesin bir davranış olur sabır bir ziyadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabır bir ziyadır buyruğunda geçen sabır Nefsi tahammülsüzlüklerden alıkoymak demektir Sabır dirençsizliğin zıddıdır Ziya ile ilgili olarak İbn-i Receb rahimahullah şunları söylemektedir Ziya güneş ışığı gibi bir çeşit hararet ve yakıcı özellik husule getiren aydınlık demektir. Ayın ışığından farklıdır. Çünkü ayın ışığında yakıcılık söz konusu olmaksızın bir aydınlığın bulunduğu katıksız bir nur özelliği vardır. Nitekim Yüce Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. O güneşi bir ziya, ayı da bir nur kılandır. Yunus suresi, 5. ayeti kerime 5. ayeti kerime Daha sonra İbnü Recep Rahimahullah <gülüyor> şunları söylemektedir. Sabır nefse zor geldiğinden dolayı nefse karşı mücahideyi nefsi arzuladığı şeylerden alıkoyup engellediğinden dolayı bir ziyadır. Sabrın bir ziya oluşundan kasıt Nevevi'nin de Rahimahullah belirttiği gibi şudur Sabır övülen bir şeydir Kişi sabrettiği sürece ışığıyla aydınlanır Hidayet üzeredir Ve doğruluk üzerinde Yürümeye devam eder Sözün burasındaki Aşağıdaki açıklamalarda da Bulunmak kaçınılmaz bir hal Almaktadır Bir Yüce Rabbimiz Allah Celle Şanuhu Sabrı emretmektedir ''Rabbımız Azze ve Celle ey iman edenler sabredin, sabırda yarışın, ribat edin ve Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.'' Ali İmran Suresi 200. ayeti i Kerime <gülüyor> hasan Basri Rahimahullah der ki ''Müminler Allah Azze ve Celle'nin kendileri için seçmiş olduğu dinleri üzere sabretmekle emrolundular.'' bu din ise İslam'dır. Herhangi bir rahatlık, darlık, zorluk, sıkıntı ve bolluk dolayısıyla onu terk etmemelidirler. Müslüman olarak ölünceye kadar böylece devam etmelidirler ve dinlerini örtmeye çalışan düşmanları ile sabır yarışına girmelidirler. Aynı şekilde Rabbimiz Allah Azze ve Celle peygamberlerine de Kafir ve münafıkların eziyetlerine karşı sabretmelerini buyurmaktadır. Yüce Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır: Onların söylediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. Kaf suresi 39. ayet-i kerime. Sabır ile kişi umduğuna nail olur. Bundan dolayı bir şair şöyle demiştir Ya zor olanı kolaylaştıracağım yahut bu uğurda öleceğim veya istediğimi elde edeceğim Çünkü emeller ancak sabredenin isteğine uyarlar 2. Sabrın fazileti Sabır karşılığı cenneti yaratan Allah'tan başkasının bilmediği Ebedi nimetlerin bulunduğu cennettir Sabır karşılığı, sabır karşılığı, cenneti yaratan Allah'tan başkasının bilmediği ebedi nimetlerin bulunduğu cennettir. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: İşte bunlar sabırları sebebiyle yüksek makamlarla mükafatlanırlar. Orada bir selam ile ve bir sağlık dileği ile karşılanır, karşılanırlar. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Orası ne güzel bir karargah ve ne güzel bir kalınacak yerdir. Furkan suresi 75 ve 76. ayeti kerimeler. Yine Yüce Rabbimiz Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Buna ancak sabredenler kavuşturulur. Ve buna ancak büyük bir, say, bir pay sahibi olanlar kavuşturulurlar. Fussilet suresi 35. ayeti kerime. Yine Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Sabretmeleri sebebiyle de onları cennetle ve ipekle ipeklerle mükafatlandırmıştır. El İnsan Suresi 12. ayeti kerime. Sabredenlerin mükafatı ne tartılarak ne ölçülerek verilir. Aksine kaplarla dolu dolu verilir. Nitekim yüce Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır: Şüphesiz sabr edenlere mükafatları hesapsızca verilecektir. Ez-Zümer suresi 10. ayeti kerime. Bu husustaki ayet ve hadisler pek çoktur. 3. Sabrın türleri. A. Yüce Allah azze ve celle'ye itaat üzere sabır. Kulun farzları ve müstehabları yerine getirmek hususunda nefsini gereken şekilde eğitmesi gerekir. Bu hususta nefsine karşı mücahede etmelidir. Çünkü itaatten alıkoyan engeller pek çoktur. Şeytan, nefis, heva, dünyevi arzu ve zevkler bunlardandır. Nitekim Rabbimiz Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Aile halkına da namazı emret ve sen de onun üzerinde sabır ve sebat göster. Taha suresi 132. ayeti kerime. Sana vahiy yoluna uy ve Allah Azze ve celle hükmünü verinceye kadar sabret. Yunus suresi 109. ayeti kerime. Sabah akşam Rablerinin onun rıza, Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle beraber Bizzat sen de sabret Kehf suresi 28. ayet-i kerime Göklerin, yerin ve onların arasında olanların Rabbıdır o O halde ona ibadet et Ve ona ibadetinde sabırlı ol Meryem suresi 65 B Masiyeti terk üzere sabır Şeytan Masiyetleri insana süslü ve güzel gösterir ve iblisane usluplarıyla onları işlemeye çağırır. Şüphesiz şeytan sizin bir düşmanınızdır. Siz de onu düşman edinin. O kendi topluluğunu ancak cehennemin arkadaşlarından olsunlar diye çağırır. Fatır suresi 6 Nefisler Bazen bu üsluplar karşısında zafa düşebilirler. İnsan arzusu onlara doğru yönelebilir. Eğer kul kendisini bunlardan alıkoymayacak olursa helak olur, kaybolur gider. C. Belalara katlanmak suretiyle sabır. Bela Allah Azze ve Celle'nin kullarında cereyan eden bir sünnetidir. Şanı yüce olan Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Elif-le-mim <gülüyor> İnsanlar iman ettik demekle ve imtihan olunmaksızın bırakılı vereceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan önce geçenleri imtihan etmişizdir. Allah Celle Şanuhu elbette doğru olanları da bilir, yalancı olanları da bilir. el Ankabut suresi 1-3. ayet-i kerimeler Kul kimi zaman bedeniyle malıyla, evladıyla ailesiyle sınanıp belaya uğratabilinir ona düşen Yüce Allah Azze ve Celle'nin bir hikmete bağlı olarak hakkında dilemiş olduğu bu belaya sabretmesidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere kulun dini metanet ve selameti arttığı oranda belasının da artacağını haber vermiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur İnsanlar arasında en ağır belalarla karşı karşıya gelenler peygamberlerdir sonra da sırasıyla onlara daha yakın olanlar gelir kişi dinine göre belaya maruz bırakılır eğer dini sağlam ise belası da ağırlaşır. Eğer dininde bir incelik varsa dinine göre belaya uğratılır. Bela kişiyi yeryüzünde üzerinde hiçbir günah bırakmaksızın yürüyecek hale getirinceye kadar kuldan ayrılmaz buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. El Elbani es sahiha da 143'te Tirmizi Zühd 57'de i̇bn Mace Fiten 23'te bu hadisi zikretmişlerdir Rahmetullahi aleyhi ecma'in Bela meydanında sabreden Yüce Allah Azze ve Celle'nin övgüsüne nail olur Allah Azze ve Celle böyle birisine merhamet buyuracaktır ve ona kıyamet gününde pek büyük sevaplarla karşılaşacağı müjdesini vermektedir. Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan ve canlardan ve mahsullerden yana bir miktar eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet gelip çattığında şüphesiz ki biz Allah'ınız celleşanuhu ve muhakkak biz ona dönecekleriz derler. Yani inna lillahi ve inna ileyhi İşte Rablerinden bir rahmet ve mağfiret hep onların üzerindedir ve onlar hidayete erenlerin ta kendileridirler. El Bakara suresi 155 ve 157. ayetler. 4 Allah'ın Celle Şanuhu Peygamberlerinin sabrına bazı örnekler Salavatullahi ala nebina Muhammedin aleyhi aleyhim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli türden belalar tatmıştır kafirler onu dövmüş sövmüş onu ve ashabını türlü baskılara maruz bırakmışlardı Bela meydanında o sabırla zirvede idi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Urve radıyallahu anhuden dedi ki ben Amr bin El-As radıyallahu anhu'ya sordum ve şöyle dedim. Müşriklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptıkları en ağır şeyin ne olduğunu bana bildir. Şu cevabı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kabe'nin Hecir denilen bölümünde yani Atnalı gibi olan yerde namaz kılarken Ukbe bin Ebi Muayyid üzerine yürüdü. Elbisesini boynuna dolayarak alabildiğine boğazını sıktı. Subhanallah. Ebu Bekir radıyallahu gelip onun omuzundan yakalayıp peygamberin üzerinden itti ve ona şöyle söyledi Rabbından size apaçık beyineler getirdiği getirmiş olduğu halde Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı öldürmek istiyorsunuz? Subhanallah, subhanallah Cünde bin Sufyan radıyallahu anhüden dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yürürken ona bir taş isabet etti ve tökezledi Parmağı kanadı Peygamber aleyhissalatü şöyle buyurdu Sen kanayan bir Parmaktan başka nesin ki Ve senin bu karşılaştığın Allah yolundadır Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eyüp aleyhisselamın uğradığı Belayı haber vererek Şöyle buyurmaktadır Allah azze ve celle'nin Allah Azze ve Celle'nin peygamberi Eyyub Aleyhisselam 18 sene başına gelen beladan kurtulamadı. Yakını da uzağı da kardeşlerinden ona gidip gelen iki kişi müstesna herkes onu terk etti. Subhanallah. Bukhari ve Müslim bu hadisi ittifaken rivayet etmişlerdir. İşte bundan dolayı Yüce Allah Azze ve Celle'nin övgüsüne nail olmuştur. Yüce Rabbimiz Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Biz onun sabrettiğini gördük. O ne güzel bir kuldur. Gerçekten o Rabbına çokça dönen bir kimseydi. Eyüp Aleyhisselam için inen bir ayeti kerime. Sa'd suresi 44. ayeti kerime Peygamberlerin kıssaları üzerinde dikkatli duran bir kimse Allah'ın azze ve celle peygamberlerinin Salavatullahi ala nebina Muhammedin ve aleyhi mecmain Mihnet ve bela alanlarında sabır konumlarının pek çok olduğunu göreceklerdir İbn-i Mesud radiyallahu anhu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kavminin kendisini vurup başını kanattıkları halde Allah'ım kavmime merhamet buyur çünkü onlar bilmeyen kimselerdir diyerek yüzünün kanını silen peygamberlerden bir peygamberi anlatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gözlerimin önünde görür gibiyim. Bukhari ve Müslim yine bu hadis-i şerifi ittifakken rivayet etmişlerdir. 5. Ashabın sabrından örnekler Ashab-ı kiram, Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain, belalar karşısında gösterdikleri sebat, tahammül ve Allah Azze ve Celle'nin kendileri hakkında yazmış olduğu belalara rıza bakımından sapasağlam kayalar gibiydiler radıyallahu anhum ecma'in İbn-i Mesud bin Hiraş radıyallahu anhuden dedi ki Safa ile Merve arasında tavaf ettiğimiz bir sırada elleri boynuna bağlanmış bir genç delikanlının arkasından giden pek çok kimseler görüverdik ben bunun bu vaziyeti ne diye sordum Dediler ki bu Talhab bin Ubeydullah'tır, dininden döndü. Yani Mekke'de putlara tapmayı terk edip Müslüman olduğu için yakınları onları böyle isimlendiriyorlardı. Şirk dininden dönüp Müslümanlığı kabul etti demek istiyorlardı. Arkasından kendi kendilerine bir şeyler söyleyen ve ona söven bir kadın da vardı. Peki bu kimdir dedim Bu da onun annesi El Hadremi'nin kızı Eshabedir Dediler İşte sahabi kadınlar da aynı şekilde Belalara sabrediyor Ahiretteki ecirlerini Allah Azze ve Celle'den bekliyorlardı Keşke Günümüz Müslüman kadınları da Bütün hallerinde onlara Uyacak olsalar çünkü en güzel ve en iyi uyulacak örnekler o üstün kadınlardır. Ata' bin Abi Rabah'tan radıyallahu anhu dedi ki, İbni Abbas radıyallahu anhum'a bana dedi ki sana cennet ehlinden bir kadın göstereyim mi? Ben göster dedim. Şu siyah kadın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dedi. Ben saraya Düşüyor ve bayılıyorum Yani Sara hastasıyım Ve o sırada da üstüm başım açılıyor Benim için Allah Azze ve Celle'ye dua et Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu Dilersen sabredersin ve sana cennet verilir Dilersen Allah Azze ve Celle'nin sana afiyet vermesi için dua ederim Kadın ise sabredeyim dedi Fakat üstüm başım açılıyor saraya tutulurken üstümün başımın açılmaması için Allah Azze ve Celle'ye dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun için Allah Azze ve Celle'ye dua etti. Kardeşlerim görüyoruz ki burada sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain geldiler Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan bizzat dua istediler. Yoksa bugünün insanlarının yaptığı şekilde Ey Allah'ım Muhammed'in yüzü suyu hürmetine bana şunu bağışla, bana bunu bağışla demediler. Sahabe-i kiramın, Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmai'nin hepsinin yaptığı iş buydu. Başları sıkışınca <gülüyor> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gidip ondan başlarındaki bu bela ve musibetin kaldırılması için bizzat dua istiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zatıyla hiçbirisi Tevessül etmiyordu Demek ki bu şekilde yapılan Zatla tevessül Caiz olmayan Bidat olan bir tevessüldür Burada bu sarah hastası olan Siyahi zinci Kadının yaptığını da Ne yapıyoruz görüyoruz Bizzat gelip Resulullah aleyhissalatü vesselamdan Allah azze ve celle'ye Kendileri için dua etmesini istiyorlardı yoksa evlerinde durup Muhammed'in hürmetine şöyle olsun Muhammed'in yüzü suyu hürmetine böyle olsun demiyorlardı evet Kur'an Allah'ın Celle Şanuhu kullarına karşı bir delilidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ya lehine yahut aleyhine bir delildir buyruğuna gelince Allah Azze ve Celle'nin kitabından bir şey öğrenip ondaki emirler gereğince amel eden onun yasaklarından uzak duran çizdiği sınırları aşmayıp orada duran kimsenin lehine Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde bir delildir ve şefaatçi olacaktır Ebu Umame El-Bahili Anhu'den dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim Kur'an'ı okuyun çünkü o kıyamet günü kendi ashabına şefaatçi olarak gelecektir Özellikle bu iki çiçeği yani Bakara ve Ali İmran surelerini okuyun Çünkü onlar kıyamet gününde adeta iki Gölgeleyici bulut imişler gibi Veya iki sıra dizilmiş iki bölüm kuş gibi geleceklerdir Ve kendi ashablarını kendilerini okumaya devam edenleri savunacaklardır <gülüyor> Bakara suresini okuyunuz Çünkü onu öğrenmek berekettir Onu terk etmek ise hasrettir Ve batılcılar onun altından kalkamazlar Hadisin ravilerinden Muaviye radıyallahu anhu dedi ki: Bana ulaştığına göre batılcılardan kasıt sihirbazlardır. Müslim hadis numarası 2095. <gülüyor> Kur'an ile ameli terk edip emirlerine uymayan Sırf teberrük olsun diye ve ölülere okuyarak toplantılarına Kur'an ile başlayanlara gelince Kur'an bu gibilerin aleyhine bir delil olur. Kıyamet gününde şanı yüce Allah azze ve celle'nin önünde bu delil ağızlarına gem gibi vurulacaktır. İbn Mesud radıyallahu anhu der ki: Kur'an'ı arkalarına atanı Kur'an cehenneme götürür. Yine İbn Mesud radıyallahu anhüden şöyle dediği nakledilmektedir. Kur'an kıyamet günü gelir ve sahibine şefaatçi olup onu cennete götürür. Yahut da aleyhine şehadet ederek onu cehenneme doğru sürükleyerek iter. Ameliniz iki türlüdür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Herkes sabahleyin gider Kimin nefsini satın alıp azat eder Kimisi de onu helake götürür Buyruğuna gelince Herkes sabah eder Akşam eder Bütün insanlar dünyalarında çalışır dururlar Fakat birbirlerine eşit değildirler Onlardan kimisi kendisine kölelikte kimisi kendisini kölelikten kurtarır azat eder ve Mevlasının dünyevi ve uhrevi azabından kendisini kurtarır bu ise Allah Azze ve Celle'ye ve onun Resulüne itaatle olur kimisi de nefsini helak eder Allah Azze ve Celle'nin dünyevi ve uhrevi azabına maruz bırakır bu ise Allah Azze ve Celle'ye ve onun Rasulüne sallallahu aleyhi ve sellem isyan emirlerine muhalefet ile olur Yüce Rabbimiz Celle Celleala: şüphesiz sizin ameliniz çeşit çeşittir El-Leyl Suresi 4. ayeti i Kerime'de böyle buyurmaktadır İbn-i Receb Rahimahullah der ki Hadis-i Şerif her bir insanın ya kendisini helak etmek Yahut da kendisini kurtarmak için çalışıp çabaladığına delildir. Allah'a itaat uğrunda çalışan kimse nefsini Allah Azze ve Celle'den satın almış ve azabından kurtarıp azat etmiş olur. Yüce Allah Azze ve Celle'ye isyanda çalışan kimse de nefsini basit şeyler karşılığında satmış Allah'ın gazap ve cezasını gerektirmiştir. Gerektirici günahlarla helake sürüklemiş olur Bu hadisten çıkarılan hükümler 1- İman söz ve ameldir İtaat ile artar Masiyet ile eksilir 2- Çokça zikir teşvik edilmiştir 3- Temizlik de bu hadis ile teşvik edilmektedir 24. hadis Yüce Allah Azze ve Celle'nin lütufları El hadithu El rabi'u vel işru'n Tahrimul zulm An Ebi Zerrin El gıfariyi radıyallahu anhu Anin nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem Fîmâ yârvîhi an Rabbihi annehu "Kâl يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني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 ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني <تصفيق> يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا <تصفيق> يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا ما ينقصل مخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم وإياها فمن وجد خيرا فليحمد الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكِ فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهِ Ebu Zer el-Ghifari radıyallahu anhü'den o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde aziz ve celil olan Rabbından şöyle buyurduğunu rivayet etti kullarım gerçekten ben zulmü kendime yasak kıldım kullarım Gerçekten ben zulmü kendime yasak kıldım Onu da aranızda haram kıldım Bu bakımdan birbirinize zulmetmeyiniz Kullarım Hepiniz dalalettesiniz Kendine hidayet verdiğim müstesna O bakımdan benden hidayet dileyiniz. Ben de sizi doğru yola ileteyim Kullarım Hepiniz açsınız benim yedirdiklerim müstesna O bakımdan benden yedirmemi isteyiniz Ben de size yedireyim Kullarım Hepiniz çıplaksınız Benim giydirdiklerim müstesna O bakımdan benden giydirmemi isteyiniz Ben de sizi giydireyim Kullarım Hepiniz gece gündüz günah işlemektesiniz. Ben de bütün günahları bağışlarım. O bakımdan benden mağfiret dileyin. Ben de günahlarınızı bağışlayayım. Kullarım, sizler asla bana zarar veremezsiniz ki, bana zarar vermeniz söz konusu olabilsin. Asla bana fayda ulaştıramazsınız ki, bana fayda vermeniz söz konusu olsun. Kullarım, İlkinizle, sonunuzla, cinniğinizle, insanlarınızla, aranızda en müttaki olan bir kişinin kalbi gibi takva üzere olsanız, bu dahi benim mülküme hiçbir şey ilave etmez. Kullarım, ilkinizle, sonunuzla, insanınızla, cinninizle, aranızda en günahkar olan kimsenin kalbi üzere bulunsanız, bu dahi benim mülkümden bir şey eksiltmez. Kullarım, İlkinizle, sonunuzla, insanınızla, cinniğinizle hep birlikte bir tümsekte toplansalar, hepsi benden dilekte bulunsalar, ben de her insana dilediğini verecek olsam, bu benim yanımdaki şeylerden ancak iğnenin denize sokulduğu ve çıkarıldığı vakit eksilttiği kadar bir şey eksiltir. Kullarım ne yaparsanız onlar sizin amellerinizdir. Ben sizin için onları sayıp tespit ediyorum. Sonra da onları size eksiksiz vereceğim. Her kim hayır bulursa bundan dolayı Allah Teala ve Celle'ye hamdetsin. Her kim bundan başka bir şeyle karşılaşırsa kendisinden başka hiçbir kimseyi kınamasın. Müslim El 1 55. Hadis Bu hadisin önemi Bu hadisin önemi çok büyüktür. Çünkü dinin bir takım esas ve fer'i meselelerini kapsamaktadır. Zulmün haram olduğunu adaleti uygulamanın ni açıkça ifade etmektedir. Bu ise Muhammed Aleyhisselam ile gönderilen şeriatın en büyük maksatlarından biridir. Allah'tan Celle Şanuhu hidayet istemek, ihtiyaçları talep etmek için duayı, duanın da kulun aziz ve celil olan Rabb'sına karşı, Rabbısına kendisi vasıtasıyla yaklaştığı ibadetlerin en büyüklerinden olduğunu, Yüce Allah Azze ve Celle'nin bir takım sıfatlarını tespit ettiğini açıkça ortaya koymaktadır şanı yüce olan Allah Celle Şanuhu yaratıklara muhtaç değildir, ganidir masiyet ona zarar vermediği gibi itaat de ona fayda vermez ayrıca Allah Azze ve Celle'nin tazim ve tenzihi tevhidin esaslarındandır hadis aynı zamanda bir kısım adabı da açıkça dile getirmektedir Kutsi hadisin tanımı Ebu Zerri'l-Ghifari radıyallahu anhü den O sallallahu aleyhi ve sellem O da aziz ve celil olan Rabbından şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir İşte bu kutsi hadise Aynı zamanda ilahi hadis Rabbani hadis de denilir Bu da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Yüce Allah Azze ve Celle'ye isnat edilmek suretiyle nakledilen hadise denir. Bu tür hadislerin rivayetinde iki sıyga kullanılır. 1. kutsi hadisi rivayet eden kişi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aziz ve Celil olan Rabb'ından rivayetle şöyle buyurmaktadır der. 2. Bu hadisi rivayet eden kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Yüce Allah buyurdu ki Yahut Yüce Allah buyurmaktadır ki Der ilk ibare selefin kullandığı ibaredir. Bundan dolayı Nebevi rahmetullahi aleyh, onu tercih etmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbından rivayetler şöyle buyurmaktadır. selef salihin bu şekilde bunu dile getirmişler. İmam-ı de rahmetullahi aleyh selefe ittiba etme sebebiyle bunu bu şekilde dile getirmiş. Evet. Kur'an-ı Kerim ile kutsi hadis arasındaki fark. Bir Kur'an-ı Kerim lafzıyla da manasıyla da Allah Azze ve Celle'dendir. Kutsi hadis ise Manası Allah Azze ve Celle tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Telkin edilir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde Bu anlamı kendi değerli Sözlerine büründürür Yani mana Allah'tan Lafız Resulullah'tan demek 2. Kur'an tümüyle sübuti Kat'idir Zira Kur'an-ı Kerim Tevatür yoluyla nakledilmiş olup Şanı yüce olan Allah Azze ve Celle Onun değiştirilmesinden Ve değişikliğe uğratılmasından Dolayı Korumayı Tekeffül etmiştir Muhakkak ki zikri Yani Kur'an'ı biz indirdik Ve şüphesiz onu koruyacak Olanlar da Bizleriz El Hicr suresi 9. ayeti kerime Kutsi hadis ise Tevatür ile nakledilmeye bilinir Ve onun arasında da Sahih olanı da vardır Zayıf olanı da vardır Mevzu olanı da vardır 3. Kur'an tilavetiyle Ta'bud olunur Namazda kıraat edilir mücerret okunması dahi Bir ibadettir Kur'an okuyan bir kimse Okuduğu her harf karşılığında 10 hasene alır. Hadis için böyle bir şey söz konusu değildir. 4. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine bir ayet-i kerime bağımsız ayetler topluluğuna sure denilir. Hadisi kutsi de işe böyle bir şey söz konusu değildir. 5. Kur'an'ın lafzında i'caz vardır. Allah azze ve celle onun lafzıyla Arapların fesahat ve belagat erbabına meydan okumuştur. Kutsi hadiste ise böyle bir şey söz konusu değildir. Kutsi hadis ile Nebevi nebebi nebevi hadis arasında ki fark. <gülüyor> nebevi hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği ve metluv olmayan hadistir. Nitekim Yüce Allah azze ve celle o kendi hevasından konuşmaz. O ancak vahyolunan bir vahiydir. Ennecm suresi 3. ayeti kerimede böyle buyurmaktadır. Vahiy genil, genel olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de söz konusudur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı açıklamakla ve Kur'an'ın gölgesinde şeriatın kaidelerini ve esaslarını koymakla mükellef idi. Vahiy ise onun doğru yaptığını takrir ile karşılardı. Eğer içtihadında doğruyu isabet ettirememiş ise vahiy Derhal onu doğrulturdu Bu ise her bir hadis Muayyen olarak ona vahyolunmuş Anlamında değildir Aksine Bu şu demektir Bu hadisler genel olarak Vahiy kapsamı dışına çıkmazlar Demektir Kutsi hadisin anlamı ise Yüce Allah tarafından Rasulüne vahiy yolundan Bir yolla telkin olunur Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Onun anlamlarını Kendi lafızlarına döker Kutsi hadisin Yüce Allah azze ve celle'ye nispet edilmesi Lafzı itibariyle Değil de Muhteviatının Ve muhtevasının Ona nispet edilmesi kabilindendir Böyle bir uslup ise Kur'an-ı Kerim'de çokça Kullanılmış bir yoldur Yüce Allah azze ve celle her bir peygamberin kavmi ile Hıtaplarını Arapça konuşmamış Olmasına rağmen Bu olayları Arapça bir dille Aktardığı konumlar pek çoktur Zulmün tanımı Zulüm Herhangi bir şeyi Olması gereken yerden Başka bir yere koymak demektir Zulüm Aslı itibariyle Haksızlık ve haddi aşmak demektir Zulüm yine Mu'tedil olanı bırakıp Uzaklaşmak anlamına da kullanılır Araplar Bu doğruya bağlı kalmaya devam et Ve ondan zulmetme Yani ondan uzaklaşma Derler Zulüm iki türlüdür 1. Kulun Kendi nefsine zulmetmesi Bunun en büyüğü de Yüce Allah Azze ve Celle'ye eş ve ortak koşmaktır. Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmaktır. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz şirk çok büyük bir zulümdür. Lokman suresi 13. ayet-i kerime. Bundan sonra büyüğü ile küçüğü ile masiyete zulüm denilmiştir. Allah Azze ve Celle'ye isyanı gerektiren işler yapan kimse kendi nefsine zulmetmiş olur. Nitekim yüce Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Yalnız onlara zulmede bilmeniz için zararlarına olmak üzere onları tutmayın. Kim bunu yaparsa şüphesiz kendi kendine zulmetmiş olur. El Bakara Suresi 231. ayeti kerime. Bir başka yerde de Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: Kim Allah'ın Celle şanu sınırlarını aşarsa şüphesiz ki o kendisine zulmetmiş olur. Et Talak suresi birinci ayeti kerime. Bu hususta ayeti kerimeler pek çoktur. 2. kulun başkasına zulmetmesi. Bu hususta da kullara zulümden kulla, kullara zulümden sakındıran pek çok nas varit olmuştur. Zulüm haram kılınmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin naklettiği Ve onu aranızda haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin buyruğu Bütün suret ve şekilleriyle zulmün haram kılınmış olduğunu göstermektedir. Zulme düşmekten korkutan, kaçındıran pek çok nas varit olmuştur. Bunların bazılarını aktaralım. 1- Yüce Rabbimiz Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır Sizden kim zulmederse biz de ona çok büyük bir azap tattırırız El Furkan suresi 19. ayeti kerime Hakimler hakimi zulme düşen kimseyi büyük bir azap ile tehdit etmektedir Bu ise mükellefleri zulme sapmaktan korkutmakla tehdit etmektir 2 Yine yüce Allah Azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Rabbin zulmedenler oldukları halde bulunan ülkeleri yakaladığı zaman işte böyle yapar. Şüphesiz onun yakalayışı pek acıklı pek şiddetlidir. Hud Suresi 102. ayeti kerime. Bu ise zulmü kabul eden, zulmü mübah gören toplumlara büyük bir tehdit anlamındadır. 3 Cabir radıyallahu anhüden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki zulümden sakının çünkü zulüm kıyamet gününde zulümattır zulümden sakının buyruğunun anlamı ise ondan uzak durun ona yaklaşmayın demektir Ebu Umame radıyallahu anhüden dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ümmetimden iki sınıf vardır ki Benim şefaatime asla nail olmayacaklardır Zalim ve gözü zulümden başka bir şey görmeyen yönetici ile Hak'tan uzaklaşan ve hırsızlık özellikle de ganimet hırsızlığı yapan herkes 5. Ebu Musa radıyallahu anhüden dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Şüphesiz Allah celle şanuhu zalime mühlet verir Nihayet onu yakaladı mı artık bırakmaz Aziz ve celil olan Allah celle şanuhu zalime mühlet verir Ve kendisinin bildiği ve bizim için saklı kalan bir hikmet dolayısıyla onun cezasını erteleyebilir fakat hiçbir şekilde o zalim Allah Azze ve Celle'nin azabından ve cezasından kurtulamaz. Acaba insanların tepesine dikilmiş, onlara musallat olmuş bu zalimler bu tehdidin farkında mıdırlar? Bu tehdidi kavrayıp da vakit geçmeden Allah Azze ve Celle'nin yoluna dönecekler midir? Burada İmam-ı Şafi'nin hatırımıza gelen şu beytini kaydedelim. Herhangi bir zalim zulmü güzel bir yol olarak görecek olur da büyüklüğe kapılarak o çirkin amelleri kazanmaya dalarsa Allah razı olsun, artık o sen onun onu geceleyin musibetlerine havale et. Çünkü onlar o zalimin hesabına katmadıkları şeyleri çağıracaklardır. Nice zalim ve azgın kişi gördük. Büyüklendiği için yıldızın bineğinin gölgesinde kaybolduğunu kanaatine kapılır. Fazla zaman geçmeden o gafletleri içerisine dalmışken yiyip bitiren musibetler onun kapısına bineğini çöktürür. Bir de bakmış ki ne mal kalmış ne umulacak bir mevki ne de kitabına yazılacak bir hasenat. Vaktiyle yapmış olduğu şeylerin Aynısıyla karşılık verilir ona Ve Allah Azze ve Celle Ona azabının Kamçısını verir. İmam-ı Şafii Divanı 23 ve 24 Sayfalar O bakımdan zulümden kaçmak Müslüman için bir görevdir Çünkü zulüm Allah Azze ve Celle'nin Gazap ve cezasına sebeptir İnsanlar arasında kim ve düşmanlığın yayılmasına sebeptir. Savaşlara, ayaklanmalara sebeptir. Toplumların çöküşüne, uygarlıkların yıkılıp gidişine sebeptir. Yüce Allah Azze ve Celle zulmetmekten münezzehtir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize naklettiği kullarım, Şüphesiz ben zulmü kendime haram kıldım buyruğunda Yüce Allah Azze ve Celle'nin kendi yüce zatına zulmetmeyi yakıştıramadığını ifade etmektedir. Rabbimizin kitabında bu hususta, bu hususa tanıklık edecek pek çok nas da vardır. Yüce Rabbimiz Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Ben asla kullara zulmedici değilim. Kaf suresi 29. ayeti kerime. Allah alemlere zulüm dilemez. Ali İmran suresi 108. ayeti kerime. Allah celle şanuhu kullara zulüm dilemez. El Mümin suresi 31. ayeti kerime. Allah kullarına asla zulmedici değildir. Fussilet 46. Yine yüce Allah celle şanuhu şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu insanlara en ufak bir Miktar bile zulmetmez Yunus 44 Muhakkak ki Allah Celle Şanuhu Bir zerre ağırlığı kadar Kadardaki zulmetmez En Nisa suresi 40 O her türlü eksiklikten Münezzeh büyük bir Rab'dir İbadete, tazime ve azameti önünde eğilmeye layık olan yalnız odur. Çünkü o zulmetmek dileseydi hiç kimse ona karşı koyamazdı. Allah razı olsun, Fakat o kendi zatını bu büyük noksanlıklardan tenzih buyurmuştur. O bakımdan Müslüman kimsenin Rabbini Zulümden tenzih etmesi Onun bütün emir ve yasaklarında Bütün buyruklarında Biricik adaletli Hüküm koyucu olduğuna inanması Gerekmektedir Nebevi rahmetullah aleyh Der ki zulüm Allah hakkında müstahil Yani imkansızdır Kendisinden yukarıda Ve kendisine itaat edeceği Hiçbir kimse olmadığı için Onun sınırı aşması söz konusu nasıl olabilir? Ve bütün alem onun egemenliği ve saltanatı altında olup her şey onun mülkü olduğuna göre mülkü olmayan bir şeyde tasarrufu nasıl söz konusu olabilir? Kullar muhtaç olmayan Yüce Allah Azze ve Celle'ye muhtaçtırlar. Evet Kullarım Hepiniz sapıksınız Kendisine hidayet verdiğim müstesna O halde benden hidayet isteyin ki Ben de sizi hidayete ileteyim Kullarım Hepiniz açsınız Kendisini yedirdiklerim müstesna O bakımdan benden sizi yedirmemi isteyiniz Ben de sizi yedireyim Kullarım Hepiniz çıplaksınız kendisini giydirdiklerim müstesna. Benden sizi giydirmemi isteyiniz, ben de sizi giydireyim. Kullarım sizler gece ve gündüz günah işleyip duruyorsunuz. Bense bütün günahları bağışlarım. O halde benden mağfiret dileyin. Ben de size mağfiret edeyim buyruğu bütün yaratıkların dünyada da ahirette de fayda elde etmek ve zararı önlemek için yüce ve yüce, aziz ve celil olan Allah Azze ve Celle'ye muhtaç olduklarına bir delildir. Kur'an-ı Kerim'de bizim muhtaçlığımızı, acizliğimizi, zayıflığımızı, dünya hayatımız ve ahiretimiz ile ilgili bütün hususlarda ona muhtaç olduğumuzu hatırlatan birçok ayeti kerime bulunmaktadır. Bizim Yüce Allah Azze ve Celle'nin hidayetine muhtaç oluşumuz ile ilgili olarak Yüce Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır Allah Celle Şanuhu Kime hidayet ederse o doğru yola erdirilmiş Kimi de saptırırsa artık onun için doğruya iletici bir dost ve yardımcı veli bulamazsın El-Kahf suresi 17 Yüce Allah'ın Azze ve Celle rızkına, ihtiyacımız hakkında da o şöyle buyurmaktadır. Yeryüzünde yürüyen ne kadar canlı varsa hepsinin rızkını vermek Allah Azze ve Celle'ye aittir. Hud Suresi 6 Bizim Rabbimizin Azze ve Celle rahmetine muhtaç oluşumuz hakkında da şöyle buyurulmaktadır. Allah Azze ve Celle insanlara herhangi bir rahmet açacak olursa onu tutacak olmaz tuttuğunu da artık ondan sonra bıraktıracak olmaz o azizdir her şeye galiptir hikmeti sonsuzdur fatır 2 Rabbimiz'in Celle Şanuhu muhtaç oluşumuz ile ilgili olarak da şöyle buyurulmaktadır Rabbimiz Celle şanuhu, biz kendimize zulmettik eğer bizi bağışlamaz bize merhamet buyurmazsan hiç şüphesiz zarara uğrayanlardan oluruz. El-Araf 23 İşte bundan dolayı İbrahim Aleyhisselam Kavmini Allah Azze ve Celle'nin ibadetine çağırırken Onlara yemek yedirenin, doğru yola iletip hidayet verenin, Hastalıktan şifa verenin, su verenin, öldürenin ve hayat verenin O olduğunu belirterek delil getirmişti. İşte yüce Allah Celleşanihu İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine söylediklerini bize şöyle canakletmektedir. Gördünüz mü? Şu sizin ve önceki atalarınızın taptıklarını. Onlar şüphesiz benim düşmanımdırlar. Alemlerin Rabbı müstesna Celleşanihu. Çünkü o beni yaratan, bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve bana içiren odur. Hastalandığımda bana şifa veren odur. Beni öldüren, sonra diriltecek olan da odur. Kıyamet gününde günahımı mağfiret etmesini ümit ettiğim de odur. Rabbim bana bir hüküm ver ve beni salihlere kat. Eşuara suresi 75 ve 83. ayetler Bu niteliklere sahip olan ise kendisine ibadet edilmesi, kendisine sığınılması ve ondan başkasına iltifat olunmaması gereken hak ilahın ta kendisidir. İnsan İslam'ı kabul edecek fıtratta yaratılmıştır. Hadiste ki hepiniz sapıksınız. Kendisine hidayet verdiklerin müstesna ifadesi Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yüce Allah Azze ve Celle'den naklettiği ben kullarımı hanifler olarak yarattım mealinde ki, Hadisine aykırı değildir. Bir rivayette de şeytanlar gelip onları önlerine katarak doğru yoldan saptırdı şeklindedir. Kul İslam'ı kabul edecek fıtratta yaratılmıştır. Fakat insanın fiilen İslam'ı öğrenmesi gerekir. Zira o İslam'ı öğrenmeden önce bilmeyen bir cahildir. Nitekim yüce Allah azze ve celle peygamberlerine hitaben peygamberine hitaben şöyle buyurmaktadır. Ve senin ve seni yolunu şaşırmış buldu da doğruya iletmedi mi? Ed-Duha suresi 7. Bu ayeti kerimeden maksat ise o senin bilgisiz olduğunu görüp sana vermiş olduğu kitap ve hikmet sayesinde seni doğruya iletti demektir. Nitekim yüce Allah azze ve celle başka bir yerde şöyle buyurmaktadır. Böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Kitabında imanın da ne olduğu, kitabında imanın da ne olduğunu bilmezdin. Fakat biz onu kendisiyle kullarımızdan dilediğimizi Hidayete ilettiğimiz bir nur kıldık Eşşura suresi 52 O halde insan Hakkı kabul edebilecek bir fıtrata sahip olarak dünyaya gelir Eğer Allah azze ve celle kendisine hidayet verecek olursa Kendisine hidayeti öğretecek ve böylelikle potansiyel olarak hidayete iletilme özelliğine sahip iken fiilen hidayet bulan bir kimse olur. Eğer Allah azze ve celle onu yardımsız bırakmayı murad ederse, bu sefer fıtratını değiştirecek kimseler ona musallat kılar olur ve bunlar da onu dosdoğru yoldan saptırıp uzaklaştırırlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ve her doğan fıtrat üzere doğar. Ta ki dili kendisi hakkında açıklamada bulununcaya kadar. Sonra da annesi babası onu Yahudi, Hristiyan yahut da mecusi yapar. Bukhari ve Müslim bu hadisi ittifakken rivayet etmişlerdir. Allah Azze ve Celle'den hidayet dilemek. Genel anlamıyla İslam'a ve imana hidayet her mümin için söz konusudur. İman ve İslam'ın çeşitli bölümlerinin tafsilatını bilmek şeklinde mufassal hidayet ve yüce Allah Azze ve Celle'nin bunun gereğini yapması için kula yardımcı olmasına gelince işte mümin müminin Gece gündüz muhtaç olduğu hidayet budur. Bundan dolayı Yüce Allah Azze ve Celle farz namazların her bir rekatında bu hidayeti talep etmeyi bize farz kılmaktadır. Bizi dosdoğru yola ilet. Fatiha 6 İhdina al müstakim. Müslüman kimsenin dua ederek hidayeti talep etmesiyle birlikte, Hidayete ulaştıracak sebeplere Yapışmak konusunda da Nefsiyle gereken mücadeleyi Vermesi gerekir Yüce Allah Azze ve Celle'den Mağfiret dilemek Kullarım Sizler gece gündüz hata etmektesiniz Ben de bütün günahları Bağışlarım O halde benden mağfiret dileyin ki Ben de size mağfiret edeyim Buyruğunda Küçük ve büyük günahlardan ötürü Allah Azze ve Celle'den mağfiret talep etmek teşvik edilmektedir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günde yüz defadan daha fazla Allah Azze ve Celle'den mağfiret dilerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah'a yemin olsun şüphesiz ki ben bir günde yetmiş defadan daha fazla Allah'tan mağfiret diler ve ona tövbe ederim. Buhari Davat bölümü 3. Allah azze ve celle'nin mahlukatına ihtiyacı yoktur. Hadiste ki: Kullarım şüphesiz ki sizler bana zarar verebilecek noktaya erişe erişemezsiniz ki bana zarar verebilesiniz. Siz asla bana fayda verebilecek noktaya gelemezsiniz ki bana faydalı olabilesiniz. Buyruğundan anlaşıldığına göre kullar hiçbir şekilde Allah azze ve celle'ye herhangi bir fayda ya da zarar veremezler. O zatı itibarıyla itaatlere muhtaç değildir. İtaatten asıl yararlananlar kulların kendileridir. Yine masiyetten zarar gören kullardır. Bu husustaki ayet-i kerimeler pek çoktur. Bunların bazılarını kaydedelim. Küfürde süratle koşanlar seni üzmesin. Çünkü şüphesiz onlar Allah Azze ve Celle'ye hiçbir zarar veremezler. Ali İmran Suresi 176 Kim de ökçeleri üzerine gerisin geriye dönerse, Asla Allah Azze ve Celle'ye hiçbir zarar veremezler. Ali İmran 144 Kestiğiniz o kurbanların etleri de kanları da Allah Azze ve Celle'ye ulaşmaz. Fakat ona ulaşan sizin takvanızdır. El Hac suresi 37 Ama Yüce Allah Azze ve Celle'nin kullarının kendisine ibadet etmelerini kendisinden sakınıp korkmalarını sever, buna karşılık masiyet etmelerinden hoşlanmaz, küfre sapmalarına da razı olmaz. Allah'ın Celle Şanuhu hazineleri bitip tükenmez. Hadisteki kullarım, ilkinizle, sonunuzla, insanınızla, cinliğinizle hep birlikte bir tepe üzerine dikilseniz, ''Ve hepsi benden dilekte bulunup, ben de onların her birisine ayrı ayrı dilediğini verecek olsam, bu dahi benim yanımdakilerden ancak iğnenin denize sokulup çıkartıldığı zaman denizden eksilttiği kadar bir şey eksiltir.'' Allah Azze ve Celle'nin hazineleri asla bitip tükenmez. Bağışları, ihsanı o hazineleri eksiltmez.'' İlkiyle sonlarıyla bütün cinlere ve insanlara istedikleri her şeyi verse bile <gülüyor> Ebu Hureyre radıyallahu anhüden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu aziz ve celil olan Allah buyurdu ki celle şanuhu sen infak et ben de sana infak edeyim yine şöyle buyurmuştur Allah'ın eli dop doludur Hiçbir harcama onu eksiltmez. O gece ve gündüz her zaman için kullarına bağışlarda bulunmaktadır. Yine devamla şöyle buyurdu Celle Celaluhu: Göğü ve yeri yarata, yarattığından beri verdiklerini bir düşününüz. Bunlar dahi elinde bulunanları eksiltmiş değildir. Arşı su üzerinde idi. Mizan onun elindedir. Alçaltıp yükseltir. Bukhari ve Müslim bu hadisi ittifakendir, rivayet etmişlerdir. Ameller tespit edilir. Hadiste geçen, Kullarım ne yaparsanız onlar sizin amellerinizdir. Onları sizin için sayıp tespit ediyorum. Sonra size onların karşılıklarını eksiksiz vereceğim buyruğu, Yüce Allah Azze ve Celle'nin kullarının amellerini sayıp tespit ettiğine, sonra da bu amellerin karşılığını kendilerine vereceğine delildir İman edip salih amel işleyene en güzel mükafat vardır küfre sapıp isyan edene de kötü akıbet vardır bu hadis Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğunu andırmaktadır kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onu görecektir kim de zerre ağırlığı kadar bir kötülük İşlerse onu da görecektir Ezzilzal suresi 7. ve 8. ayetler Ve ne işlemişlerse onu hazır bulacaklardır Rabbın Celleşanuhu kimseye zulmetmez Elkehf suresi 49 Allah Azze ve Celle'nin hepsini dirilteceği o günde Ne işlediklerini kendisine haber verecektir Allah Azze ve Celle onları yaptıklarını bir bir saymış onlar da o yaptıklarını unutmuş olacaklardır El Mücadele suresi 6. ayeti i kerime ifadeden anlaşıldığına göre maksat kıyamet gününde amellerin eksiksiz verileceğidir nitekim Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır muhakkak kıyamet gününde mükafatlarınız size eksiksiz verilecektir. Ali İmran suresi 185 Amellerin karşılığının verilmesinin hem dünyada hem ahirette olması ihtimali vardır. Nitekim Yüce Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Kim bir kötülük işlerse ona karşılığı verilir. En Nisa suresi 123 Mümin bazen dünyada yaptıklarının cezasını görebilir iyilikleri de kıyamet günü için ona saklanabilinir ve, on, ve o gün mükafatı hem eksiksiz verilir hem de yaptığı iyilikler ona kat kat fazlasıyla arttırılır <gülüyor> kafire gelince yüce Allah azze ve celle yaptığı iyiliklerin karşılığını ona dünyada acilen verebilir Kötülüğünün karşılığı ise kıyamet gününe saklanır ve fazlalık söz konusu olmaksızın kötülüklerinin misliyle cezalandırılır. Nitekim Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Ta ki kötülük işleyenleri yaptıklarının karşılığı ile cezalandırsın. Ennecim Suresi 31 Allah'a Celle Şanuhu onun nimetlerine karşı hamd etmek. Hadiste yer alan kim bir hayır bulursa bundan dolayı Allah Azze ve Celleye hamdetsin. Kim de bundan başkasını bulursa kendisinden başka kimseyi kınamasın buyruğuna gelince şu anlamda olması muhtemeldir. Her kim salih amelleri dolayısıyla dünyada hayır ile karşılaşırsa o kimsenin bundan dolayı Allah Azze ve Celleye gerekmektedir. Nitekim Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olduğu halde salih bir amel işlerse, şüphesiz biz ona çok güzel bir hayat yaşatırız ve elbette işlediklerinin daha güzeliyle onları mükafatlandırırız. Ennahl suresi 97 Her kim kötü amellerinin akıbetini dünya hayatında bulacak olursa, o kimse, o kimse de bundan dolayı yalnızca kendisini kınamalıdır. Allah'tan mağfiret dileyip ona tevbe etmelidir. Biz onlara en büyük azaptan önce dünyada yakın azaptan da mutlaka tattıracağız. Olur ki dönerler. Es-Secda suresi 21. ayeti kerime. Hadisteki bu ifade başka bir anlamda da olabilir. Yani pişmanlığın fayda vermeyeceği bir zamanda kendisinden başkasını kınamasın. Buna göre Allah'a hamdetsin etsin buyruğundaki emir ile kendisinden başka kimseyi kınamasın buyruğundaki emrin anlamı haber vermek olur. Yani Allah Azze ve Celle'ye hamd edecektir. Kendisinden başka kimseyi de kınamayacaktır anlamınadır. Yüce Allah Celle Celaluhu cennetliklerin Allah azza ve Celle'nin kendisine ihsan edeceği nimetlerden dolayı Allah'a hamd edeceklerini Celle Şanuhu bize haber vermektedir. Bizi buna kavuşturan Allah'a hamd olsun. O bizi bu yola iletmeseydi biz kendiliğimizden bunu bulamazdık diyeceklerdir. El A'raf suresi 43. Yine yüce Allah Celle Şanuhu, bize cehennemliklerin kendilerini kınayacaklarını da şöyle haber vermektedir. O halde beni kınamayınız. Bilakis kendinizi kınayınız. İbrahim suresi 22. ayeti kerime. Bu hadisten anlaşılan bazı hükümler 1. Bu hadis-i şerifte insanın ihtiyaç duyacağı, he, duyacağı ister diniyle ister dünyasıyla ilgili her türlü menfaatine dair dilediğini Allah'tan istemesi gerektiğine delil vardır. Çünkü hayır bütünüyle Allah'ın elindedir. 2. Yine hadis-i şerifte Kalbin önemine de delil vardır. Çünkü takva da, günahkarlık da asıl olan kalptedir. Kalp istikamet üzere oldu mu, sair organlar da istikamet üzere olurlar. Kalp günaha yöneldi mi, diğer organlar da bozulurlar. 3. Hadis-i şerifte, hayır ve faziletin lütfun tümüyle Allah'tan geldiğine işaret edilmektedir. Celle Şanuhu O kulları böyle bir şeyi Fiilen hak etmemiş Olmakla birlikte Kendi lütfundan Bunları kullarına ihsan eder Kötülük ise Kendilerinden Yaptıklarından ötürü gelir Nitekim Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır Sana bir iyilik isabet ederse o Allah'tandır Celle Şanuhu sana bir kötülük isabet ederse o da kendiliğinden kendinden dolayıdır. Nisa 79. 4 Nitekim hadis-i şerifte kendisinden başkasını kınamasın buyruğunda nefsin hesaba çekilmesine, günahlardan dolayı da pişmanlık duymak gerektiğine de işaret edilmektedir. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh Musa abicim, Rabbim hayır yazsın Allah azze ve celle okuduklarımızla, duyduklarımızla, dinlediklerimizle hayatımıza güzel bir yön vermeyi cümlemize nasibi müesser eylesin Allah Azze ve Celle bizi meccanen bağışlasın Resulüyle beraber Cennetin en üst kademelerinde Bizlere ikram etsin Abi mikrofonu alabilirsin